Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar say dedi, Oktay Sey dedi Sey diyoruz, biz de say'ler say diyoruz Say'ler diyoruz 24 Şubat 2015 Salı sabahından Hepinize günaydın demek istiyoruz Günaydın Günaydın sevgili dinleyiciler, good morning Sevgili dinleyiciler ee, Ve hastacıklı program Modern Sabahlar bugün de ee... Sağlık sağlık. Tam anlamıyla sağlık şeyi, ne diyeyim? Ee, sağlık karinesi Sağlık göstergesi, Bizi göreceksiniz ki kendi sağlığınıza şükredeceksiniz. Bugün e, sağlık ve şükür konularını hep beraber indireyim. Şükür programını cuma günü yapmayacak mıydık ya? E, normalde cuma günleri yapıyoruz. 27 ya Şubat diye konuşmuştuk. Evet 27 Bu Şubat. Bu sene başında program belli olurken. 27 Şubat deyince burada arkadaşımız yok maalesef ama 28 Şubat'ta tatbikat sahnesinde gösterisi olan arkadaşımızdan bahsediyorsun herhalde. <gülüyor> evet Fahir nasıl anladın ya? Hakikaten. Yani, ee, sen de acayip pas açıyorsun. Aslanık senin algılarını açtı Fahir. Benim algılarım tam bir geri zekalıya dönüştürdü. Yani zaten çok şey değildim. Ee... Ee, sesin de şu anda bir patlangaçlı geliyor. İstersen mikrofonu da ayarlay. Çünkü mikrofonda sorun yok. Ee, sunucuda sorun var gibi anlaşıldı. <gülüyor> Bence sunucuda kesin sorun var. Bak şu anda bir patlangaçlı geliyor sesin. Valla ama. Tabi acaba mikrofon... Dün biliyorsun mecliste mikrofon kırılmış abi mı no, attılar mı birbirlerine yok mikrofon sabit ya ya onların küçük şey gibi e, hani böyle gelce mikrofonu, ma, mikrofonu gibi küçük küçük <gülüyor> veriyorlar böyle ellerinde tutuyorlar mini mini öyle yok, yok. gelip bir ta, bir mini laps diye üzerine vurmuş mikrofonu sinek diye mi ne diye sinir, sinirlenen sinir diye sinirlenerek sinir sinirlenerek vurunca mikrofon tabi e, kırılmış bayağı bir... ama kimin parasıyla ödeniyor onlar e, doğru yani o hangi milletvekiliyse o, o zaman o kendisi ödesin. O konular konuşuluyor mu ya? O konular konuşulmuyor artık çok uzun zamandır. Valla onu ona artık ona gelinceye kadar peyi zaten. O yüzden bizim mikrofonlarımız sağlam. Bizim vallahi. mikrofonlarımız sağlam. Şükür buna da şükür Oktay. Buna da şükür. <gülüyor> İlla gireceğim diyorsun yani. Yani valla bugün bir sürü konuya gireceğim ya. Ya Allah, iki gün yatmak insana bir sürü şey düşündürüyor. Bugün şükür konusunu konuşacağız. Faiz gerçekten senin mikrofonun e, patlangaçlı geliyor. İstersen biraz kısıp aşağı taraftan biraz açarsan ya Allah eğer, Allah çok güzel olur. Şöyle bir şey yapsa ses ]maz. olarak. Böyle nasıl? Ee, bakayım benim mikrofonumu açtı Faizciğim. senin mikrofonu. Yo, benim açtım. mikrofonumu açtım. Senin Onu, açtım. Onu öyle yaptım. İyi yaptım ya. Onu e, şey yapıyoruz, tamam. okuduk Şimdi nasıl? Oktay Bey? Şimdi şahane gibi görünüyor. Ha, harika. Önemli mükemmel. olan duyulması ama. Evet. Dur evet, bakalım. Evet. İlerleyen dakikalarda <gülüyor> ee, bakıyoruz. Şimdi ben bakıyorum hemen size güzel müjdeli bir haber vereyim. Ha müjdeli haberlere ihtiyacımız var. Öksürmeden bakalım ne kadar verebiliriz. Öksürmeden tıksırmadan e, bu müjdeli haberi veriyorum. Grip salgını geliyor. E, Daha ne salgını ya? Daha herkes hasta olmadı mı? Yok herkes, herkes hasta olmamış o yüzden. Eskiden sağlık karneleri vardı ya. Defter o, gibi olanlar mı? Defter gibi olanlar. O karnelere yazılıyordu değil mi? Ben efendim hasta oldum. Ben hasta oldum. Ben hasta oldum. oldum. Her, öyle bir sağlık karnesi uygulaması olsa herkes bir kere bir tık dik ya da tık. İkisinden biri. Onu herhalde işaretleyecekti karnesine. Valla şimdi o karneler kalktığı için maalesef İkici işaret... İkinci salgın mı geliyor? E, Türkiye Hudut ve Sahil Sahil dediğim Sahiller e, Sağlık Genel Müdürü e, Doktor Bey Hüseyin Bey şu açıklamayı yaptı. Hudutlarda salgını kontrol eden bir müdür mü var? Hudutlardan girdi. Ülkemize hani nasıl Balkanlardan soğuk hava girince bize haber veriliyor. Evet. evet. Sınırlardan da bakıyor. sınırlardan da grip girdiğinde aynen bize haber veriliyor. Önümüzdeki haftalarda Avrupa'da büyük bir grip salgını bekleniyor. Avrupa ile sık sık temas olduğu için Efendim çok çok yurt dışına gidiyoruz geliyoruz <gülüyor> sipariş veriyoruz oradan çikolata söylüyoruz geliyor falanlar filanlar oluyor ee, ülkemizi etkileme ihtimali kuvvetle muhtemel Avrupa'nın yanı sıra Uzakdoğu ve Rusya'da da ciddi sayıda e, hastalıklara neden olan grip vakaları bildiriliyor aman dikkat diyoruz. Hemen dikkat. Hayır, ben diyecektim hakikaten e, halim olmadığı için sen aldın o görevi. Okay, sizde önü, önümüzdeki günlerde siz de o vakadan herhalde nasibinizi alacaksınız. Vakayı vak vakıya denir e, benim durumuma Fahir. E, zaten hala hazırda onun içindeyim ben. Altyapısını yapıyorsunuz maşallah. Altyapı üst yapı şu anda her şey tamam. Ha, tam hazırsın. Bundan korunmanın en önemli yolları hemen size aktarayım. Nasıl korunacağız gripten nasıl korunacağız Nasıl korunacağız bol bol i̇ki dinleneceğiz tane, Yok hayır iki metot var bunu kullandığınız zaman Kesinlikle grip olmuyorsunuz Bir elleri sık sık ve iyi yıkamak Tamam onu yapıyoruz ee, İki e, kalabalık ortamlarda maske takmak Onu yapamıyoruz <gülüyor> Onu maalesef yapamıyoruz yapacağın Onu yapamıyoruz Onu yapacağın onu yapamıyoruz. Ona dikkat edeceğiz. Maskelerden ediniriz efendim. Evet, o maskelerden edinirsek her, her şey çok güzel olur gibi geliyor. Ben böyle görüyordum ya böyle uzak doğuda görüyordum dediğim filmlerde falan gördüm oktay. Yani evet. hep böyle takıyorlar. Demek ki sebebi varmış. Tabi. Tabi. Tabii ondan yani ne yapacağız maske takacağız <gülüyor> veya böyle daha şey bir maske de takabiliriz illa o şey maskelerden değil herkes kendine göre deri maske takabilirsin istersen komple yüzü kaplayan ağzın açıkta kalır oradan nefes alırsın zaten burnun kapı kalı olduğu için aman dikkat oraya şey bağlamıyoruz başka bir şey bağlamıyoruz. Bağlamıyoruz o bulunduğun ortama göre değişir artık. Hayır. Yani ister deri maske tak, ister deri maske tak. İster takarsın. kağıt tak, ister best tak. İster best tak efendime söyleyeyim. O artık senin durumuna, yani... bütçene ve fantaziğine göre e, e, çeşitlilik arz eder. Değişir. Ee, çok teşekkür ediyoruz bu uyarılarınızdan dolayı. Madem hudut dedin, fire. <gülüyor> neydi o genel müdürümüzün şeyi? Türkiye? Türkiye Hudut ve Sahil Sahil Sahiller diyorum. Neyse hastalığın etkisi herhalde. Sahiller diyemiyorum çünkü Boğaz'ında bir <gülüyor> etkisi yaratıyor. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel müdür. Yani Türkiye'nin tabii jeopolitik konumu Yapısı gereği bütün mikroplara açık. Açık, bir, evet. açık bir de bütün mikropların ülkemizde gözü var Aynen benim anladığım kadarıyla. Ülkemiz bir mikrop cenneti haline getirmeye çalışıyorlar dış mihraklar ama biz bu oyuna ne Oktay? Gelmeyeceğiz. Gelmeyeceğiz. Madem oyuna gelmeyeceğiz dedin bak Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan dün açıklama vardı. Ee, yeni Suriye Eşmesi'ndeki türbe ülkemize yaya yürüme mesafesindedir diye açıklama yaptı. Evet. Zanım o Yani oradan isteyenler varsa gidin ziyaret edin anlamında mı onu tam olarak bilemiyorum. Anlamında değil devam ediyor açıklaması. ecdadına bir Fatiha okumak isteyenleri ziyaret etmeye davet ediyoruz diyerek e, oradan açık davet yaptın. Madem Neden? yürüme mesafesinde sınırdan da okunabilir gibi geliyor bana. Sınırdan da o da bak güzel çünkü... Çünkü o sınırdan da geçmek bence bilmiyorum. Hani orada eğer bir kapı falan varsa cık, kapı da yok değil mi? Hani şey olarak mı geçelim? Yürüme mesafesinde Yürüme mesafesinde deyince hani o zaman bir sınır ihlali yapmış olmuyor muyuz? Yani başka bir ülkeye... Ha, sen diyeceksin ki bana sen hiç yapmadın mı sınır ihlali? Yaptım. Eyvallah. Park yerinde nasıl sınır ihlali yaptığında Tabii. sıkıntı olur. Sıkıntı olur ve sileceklerini kır kırarlar. Kırarlar ki benim kırdılar. Ee, ondan sonra cema... Ee... Gerçi benim bir kere şey de var, askerdeyken bir sınır ihlalimiz var yani. Sende ne çok sınır ihlal yapmışsın Fahim. Ne bileyim canım, sınır da sanki insanların kafasında oraya ile boya, son... çizilmiş gibi kafasında düşünüyor ya da tel örgü gibi öyle bir şey yok. Normal ben... arazi yürürken diyorlar ki... Siz yalnız şu anda Irak'tasınız. Ha, hemen şöyle biraz daha geleyim. Yok hala ordasınız. İki adım daha gel. Heh, şimdi Türkiye'desiniz oluyor. Askerde mi yaptın? Askerde sınır ihlali yapma. Allah Ama istenmediği değil canım. Kaza Şu askerlik anılarımızı bir anlatsak da bir birbirimizin askerlik Vallahi. dönemlerini bir bilsek ya. Hep şaşırıyorum. Hep şaşırıyorum. Ben en son sınır ihlalimi ilkokulda yaptım. Yandaki Gökhan diye bir arkadaşım vardı. değil ama Onun tarafına geçmişim. Üç kişilik dönemlerde okuduğumuz için biz. Hı hı. E, şu anda galiba iki kişilik değil mi sınıflar? S i̇ki kişilik sınıflar dediğin sıralar demek Sıralar daha doğrusu yani Herhalde sınıflarda yani. sıralar iki Belki için. de ye yek sıralar vardır. Üç kişilik sırada oturduğumdan ben böyle bir konu çeker misin sınır, sınırıma geçti falan diye. Öyle bir şey özür dilerim sınır ilale yaptım ben diye. Ben öyle bir diyalogumuz olmuştu. O en son diyalogunuz da bu oldu e, Gökhan'a. Hala yaptım. görüşmüyorsunuz ki bak ne kadar güzel küçücük çocuk çocukmuşsunuz. Sınır ihlali önemlidir. Önemli. Çünkü senin sınırının başladığı yerde... Benim sınırım. Bir diğerinin sınırı... E, ne yapar? Biter. Otomatikman öyle olması gerekiyor. Biter hayır. Hayat Çok sınırlarla mı güzel diyorsunuz? Hayat sınırlarla güzel değil diye biliyorum ben ama... E, Yine de bilmiyorum. Artık bir dünya, sormak lazım. Dünyanın durumu ne olur? Önümüzdeki dönemde ona dünyanın çivisi çekmiş. Oktay. İngiltere'de bir e, yüzük bulundu. Yüzük değil yüzsük. Yüzük değil ya yüzük. Nasıl Bayağı. bir yüzük? Nikah yüzüğü. Ee, bundan e, 6 yıl önce e, nikah yüzüğünü 2009. kaybeden Mark değil Mark Thorn bulan kişiymiş. E, Mark Thorn adlı görevli 2009'da e, Cankurtaran teknesinin denize açılmasına yardımcı olurken yüzüğünü ne yapmıştı? Yüzüğünü diye İngilizce olarak ifade Ay, etmişti. Ay yazık günah. Ondan sonra döndükten Şimdi sonra... Suya girince gevşiyor be Oktay. Gevşiyor tabii canım. Yani yani o herhalde e, duşta da böyle parmaklar büzüşür ya. Evet. Yani böyle minnoş minnoş olur. Biraz fazla suyla haşır neşir olduğunda. Evet. Aynen öyle aynı şekilde ne oluyor parmaklar büzüşüyor o canım yüzükler canım canım e, nikah yüzükleri nişan yüzükleri. Kendini Lop, bırakıyor orada. diye bırakıyor bırakır. kendini. Mark Thorn bir de o dönem zayıflamıştı galiba. O da olabilir bilmiyorum. O zayıflamıştı çünkü Şimdi. aynı olay benim başıma geldi Fahir. Evlendiniz ilk yol. Ma mazı da yok. Mazı da ben de buradan duyurumu yapayım. Mazı da yüzük bulan varsa o yüzük benimdir. Onu söyleyeyim. Çünkü Güzel. Çünkü içinde yanında yamacında isim falan yazmıyor. Benim de eve hırsız girmişti çalmıştı. O olur mu? Ne? Ne demek olur mu yani? Yüzüğü, olur. Çalınca O çalınmıştı yani. Onu, na, nasıl kime ben söyleyebilirim? <gülüyor> ne yüzük mü çalındı? Yüzüğümü çaldılar ya. Kıymetli mis diye ben günlerce dolandım. Hiç bağırmadın Fahir. Yüzüğümü çaldılar diye. Bağırdım canım bağırdım. Ondan, ondan beridir sesim böyle benim. Yer vereceksin Fair. Şimdi evimden yüzüğüm çalındı diye öyle bir şey olmaz. Komidenin Bak, üstüne hırsız çaldı işte ya. O, o sayılmaz. Bak Mark Torn mesela yine bulunmuş adamın yüzüğü. 6 yıl sonra bulunmuş. Ondan sonra... Aynı yerde mi? Aynı yerde bulunmuş. Hmm. Ondan sonra... E... Ne derler işte bak helal mal kavramına geleceğiz Oktay. Onu da bugün işleyelim derim ben. Demek ki onu da cuma işleyecektik bugüne çektik. Bugün şükür, şükür ve şükür helal sonra, mal kavramını bugün de işleyelim. Arkadaşı değil, 6 yıl sonra bu gelgit etkisiyle suların çekildiği sahilde yürürken... Oktay gelgit bakmış, dedin yani metcezir. Metcezir. Bir bakmış a a. Bu demiş markın yüzüğü olmasın demiş. Nereden biliyorsunsa her yüzüğü. Ha belki çok dikkatli bir şey yüzüğü almışlardır böyle hani hanımefendiler şey seçiyorlar ya özellikle o dönemlerde. 7-8 kilometreden görülebilen yüzükler var ya böyle. Platinmiş. Platinmişti. Platin o senin dediğin tek taştı mı? Yok tek taşlıydı ya. Kadınlar taktığı değil de. Yani nikah yüzüğünü seçerken iri iri olanlarından seçiyorlar ya. Ha tamam işte. İşte o da bayağı uzaktan gözüküyor. O da o zaman herhalde dalga geçtiler bu arkadaşlarıyla. Orada görünce demek ki lıp dedi adam şey yaptı. Adam hemen görmüş Steve ondan sonra hemen marka aramış. Zaten iki tane isim var kafa karışması Fahir. Mark var. Mark yüzüğünü kaybeden Steve yüzüğü bulan. Tamam. Ondan Mark sonra... demiş bir müjdem var. Kız demiş ne oldu? Nasıl konuşuyorlarsa bunlar da? Onlar öyle rahat biraz şey yaparlar. Ondan sonra sen demiş yüzüğünü buldum. Nereden belli ya benim yüzüğüm oldu falan filan demiş böyle. Çünkü Mark inanmamış. Ya demiş. İçinde bir şey yazıyordur herhalde. İçinde yazmamış bir şey. Platin yüzüğü büyüklüğünden ve üzerindeki izlerden tanımış. Üzerindeki izlerden satın alırken gerçek mi diye dişlemiş mi? <gülüyor> Aynı demiş. Aynı ya markın yüzüğü bu demiş. Ay yok içinde hiçbir şey yazmıyorken mi böyle bir şeye karar Tabii vermişler? Tabii canım. İçinde yazması gerek. Sonra gitmişler marka parmağına takmışlar. Lıp cuk, diyor, cuk cuk olmuş. olmuş. Cuk olunca ne olmuş? Diye demiş ki helal de, mal olmuş. Benimle evlenir misin demiş marka. Ne alakası var ya demiş ben de demiş zaten evli değil, Steve sen bilmem 무슨 falan demiş anne bilim karıştırdım demiş o da işte ya öyle coşkuya bir, kapılmışlar öyle bir yüzün bulma coşkusuyla vallahi şey olmuş vallahi işte helal mal böyle bir şey oktay. bu haber bana umut oldu hakikaten kaybettiğiniz bu, yüzlükleriniz kaybettiğim mazadaki kaybettiğim yüzük şimdi neresi şekilde... oktay sürekli deyip duruyor mazı, Ma mazı ne ya koy koy mazı koyu nerede Bodrum'da orada hümet de yani... mi betti değil. Sen bir çıplaklar o, kampına gitmiştim çıplaklar... Gümbetli. <gülüyor> o o Orası üniversite yıllarında o fire o ziyaretim üniversite yıllarında olmuştu. Bu o, evlendikten sonra. Siz Bu... evlendikten sonra çıplaklar kampına mı gittiniz? Hayır işte. O evlenmeden önce olmuş. Evlendikten sonra mı? Hiç gitmediniz gittik. değil mi evlendikten sonra çıplaklar kampına? Ayrı ayrı gittik. Ayrı ayrı tamam. Hayır, hayır gittik O sizin meşhur kavgalı döneminizde diyorsun Yok hayır canım gidelim mi dedik Tamam gidelim hayır hayır, hayır gidelim dedik Öyle gittik. Mazı. Ama o konuda Oktay, şu şey Şu anda fayır. mazı koyu diyorsun Şu anda mazı koyu benim yüzüğüm orada Bulanların e, görenlere bulanlara şimdiden teşekkürler, teşekkürler diyorum Valla e, helal maalesef Oktay bir şekilde döner dolaşır sana gelir 6 yılda bak bana İçin, umut iç, oldu bu haber İçinde hakikaten. bir şey yazıyor muydu İçinde bir şey yazmıyor Sende de mi bir şey yazmıyor Bir şey yazmıyor evet Ne yapıyorsunuz siz nereden alıyorsunuz bunları ben soysal pasajından almıştım Fahir. Çok mantıklı. Eğer çok net bir cevap istiyorsan dükkan ismi de verebilirim. Yok hayır dükkan ismi değil de içine bir şey niye yazdırmıyorsunuz? Zamanı gelince yazdırırız. Aklıma şu anda güzel bir şey gelmiyor mu? Yok gerek yok diye düşünüyoruz. Düşündük o dönem. Şu anda ben yüzük alacak olsam. Yazılsaydı bir tarih marih bir şey ya, olsaydı. Yine yazdırmam yine yazdırmam. E, muhterem için en kötü cep telefonunu yazdır. Cep telefonumu E bulunduğunda sınat tık diye ulaşsınlar Çok uzun söylenir ya şey. Ne? Kuyumcu. Niye söyleyecek ya? Çok uzun abi. On, olur mu canım? Sıfırı yazdıracaksın mı? E hayır canım, Didem yazarsın. İşte tarih yazarsın normalde. Onu aynısını çok daha az bir şeye. Telefon ha, numarasını. Telefon numarasını yazdır bitti gitti. Neyse, bir daha kişiyi bir aklınızda daha kişi da bulunsun, bakacağız artık. Aklınızda bulunsun yeni bu yüzük alacakları aklınızda bulunsun diyoruz. Yüzük yüzüklerin diyoruz. Alınması yüzüklerin efendisi. Evet. Okta. öyle olsaydı feminizm. Vallahi ben sana bir şey çalayım ya. Çal o, bakalım. Tabi yani siz abi, siz kanun taksimi. E, siz de diyeceksiniz ki ne çalıyorsunuz yani hani bir şey çalacaksın illaki çalacaksın al. Bir şey diyeceğim bu yüksük dediğimiz terzilerin kullandığı değil mi? O yüksük o. Yüksük mü Hı hı. diye bir şey yok değil mi? Sence? Onu ben biraz düşüneyim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. sabahlar. 850 oldu saatimiz. Hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor. Ne kadar çok yüzünü kaybeden dinleyicimiz var. Vallahi ya hakikaten. Üzüldüm yani ülkece. Aslında hani şey diyorlar ya yastık altı falan diyorlar altınlar. Altınların nerede olduğu belli yani. Deniz altında. Vallahi denizlerin altında. Efendime söyleyeyim. Seninki de mazı diyordu nokta. Ala Alaçatı'nda da kaybeden dinleyicimiz e, varmış. Var. duyurmuş. E, bize de herhalde iletmek düşer. Tabii o yüzüğün ee, zaten onun orada düşmesinden sonra Alaçatı baya gelişti. Alaçatı'ya e, düşürmüş dinleyicimizin eşi, kocası. Şöyle Burada demiş. Iddia ediyor. Benim beyim de demiş, e, Alaçatı'da balayındayken yüzüğü denizi düşürdüğünü iddia etti. E, bulanların, Bulanlara, ileten, iletenlere, iletenlere teşekkürler, teşekkürler demiş. Valla öyle yani bulursak şey olsun. Nasıl bir şeydi? Ya nasıl bir şey falan geç Fahir. Yani onları artık tarif ederek şey var. Yüzük buldun mu Alaçatı'da? Yazık buldun mu? Tamam getireceksin. Herkesin... Bahseyle hanımefendiye. Bahseyle hanımefendi bu mu diyeceksin? Bu veya değil diyecek. Bitti gitti. Değilderse tekrar Alaçatı'ya göndereceğiz onu bir şekilde. Aa bu kadar ya. Tekrar Hayret denize diyeceğim. aynı bulunduğu yere atılacak. Bulunduğu yere, atılacak. yere aynı. Ya da oranın mülki amiri kimse. Alaçatı muhtarı mıdır artık? Alaçatı neyle yönetiliyor? Federasyon muydu orası? Federasyon diye biliyorum ben evet. Tamam Alaçatı Federasyonu onu gider bir şekilde veririz. İngiltere'de iki eski Dışişleri Bakanı e, hakkında yolsuzluk iddiaları var. Ay, ee, kim ya bir dakika. Dışişleri Bakanları İngiltere'nin Dışişleri Bakanları. Jack Straw. Jack Straw. Ee, evet, biri şey Jack Straw. Bir tanesi de Winston Churchill. Malcom, Yok değil. Malcolm Rif Rifkind. Ee, Sir ünvanı verilmişti biliyorsunuz. Ona özel bir şirkete binlerce sterlin karşılığında çeşitli kolaylıklar sağlamayı önerirken. Ya ne demek o ya binlerce sterlin karşılığında? Önerirken görüldükleri gizlice çekildiği filmleri. Görüldükleri, film. onu kendi istekleri doğrultusunda çekilmedikleri için görüldükleri. Bir film yoğun tartışmalar başlatmış. Ondan sonra sahte bir Çin firmasının temsilcisi gibi davranarak eski bakanlardan yardım istedikleri film. Şu anda vizyonda İngiltere'de. Tam vizyona Aa, çıkmamış da dolaşıyor. Eski bakan ne yapacak ya? Eski bakan değil ya. Görevleri sırasında. Esnasında mı? Ha, hem esnasında. esnasında hem de o firmanın bakanlık görevleri bittikten sonra da Şimdi devam İngilizler ediyor. Şimdi düşünsün. Nazımız geçer diye herhalde. Herhalde. Şey bir kraliçe çağırsın bir bağırsın da görsünler günlerini onlar. Ee, Kraliçeden aş... fırça yememişler. Hep böyle minnoş dontoş bir insaz diye görüyorlar onu. Biz... Kraliçenin fırçasını yemeyen. Daha bakan olmuş olamaz yani. Ömer Sö söyün lanını vermişler. <gülüyor> söyün lanını verirken. Şey yapsalarmış. Konsör verirken o kılıçla kafalarına kafalarına sopa mı artık ne kullanıyorlar bilmiyorum. Ama bu bilmiyorum. iki eski bakan e, bizi soruşturun diyerek gidip şey yapmışlar zaten. İstifa etmişler. Bizi soruşturunuz efendim demişler. Hayır, yok zaten hali hazırda bakan değiller değil mi? E, hali hazırda tabi bakan değiller. Ondan. Sonra ne yapacağız ama... Oktay ne yapacağız? Bak benim de iki elim bir iki ayağım bir pabuca girdiğinde ne yapacağız e, şimdi? Araştırsınlar abi araştırılmaya biz razıyız izlemişler Bir komisyon kurulsun. Eğer çok merak ediyorlarsa nasıl kuruluyor? Biz de hemen gelsinler meclisi nasıl çalışırlar? Çünkü onların kamera mamara sistemi var ya. Evet kamera Kamera mamara sistemi diye hani değişik bir sistem tabii. Evet. Onlar beceremezler. Şimdi gelsinler burada nasıl komisyon kuruluyor gidiliyor ifade veriliyor falanlar filanlar. Onları bir öğrensinler detaylı. Bir hafta sonu gelmelerine bakar. Dün zaten yayınlanmış bir televizyonda belgesel olarak yayınlanmış. Kiral... Televizyonda dediğim BBC'de mi? Kiralık politikacılar yok Channel 4'da yayınlanmış. Kiralık politikacılar başlıklı belgesel ee, dün İngiltere'nin Kompil haberi var ha, Rental politicians şeyler... diye ben o şey biliyorum. O senin dediğin gümrük oldu olması lazım. Ha değil mi? İngilizcesi kiralık politikacılar Keşke gibi görünüyor ama sesini bitirmiş olan arkadaşımız burada olsaydı ya. Aslında hmm. kiralamak hayır aynı zamanda değil mi? Hayır olabilir. Hayır evet. olabilir veya rental olabilir. Veya rented. Rent politician. Kiralamak, rent kiralamak. Güzel bir kitap ismi de olabilir. Onu bir kenara yazabilir miyiz Oktay? Yazalım. Çünkü yazdığımız kitaplara bazen isim bulamıyoruz. Evet onu e, düşünelim. Ben yazdım buraya. Öyle siyasi evet. miyasi evet. bir roman yazacak olursan hemen yaz yanına. İnsanlığı kurtarmak için başka gezegenlerde koloniler kurmalıyız diye açıklama geldi Stephen Hawking'tan. Ee, o da gaza geldi son filminden sonra. Hafta sonu Everybody Everybody's Shang taşı aman Everybody's Theory. Neydi be? Theory of Everything ha. Theory of Everything ee, filminden sonra bir şeye geldi. O çocuk da zaten Stephen Hawking'i e oynayan çocuk da bir Stephen Hawking gibi davranıyor. Evet Oscar'ım Oscar'ı aldı ya. Alırken falan da öyle bir değişik, şeydi. Değişik Kırmızı aldı falan da öyle bir çok havaya girmiş havasından çıkamamış gibi geldi bana. Yok canım o kadar da şey değildi. Bir sempatikti de böyle yani sempatik olmaya çalıştı da böyle bir herkes böyle bir ağzını yüzüne ekşitti. Yüzüne yüzüne mi? Yüzüne yüzüne canım, canım. canım. Oscar böyle <gülüyor> evet falan diye böyle bir şeyler yapınca. O, vallahi bilmiyorum o kıskandı mı ne oldu artık? Esas Stephen Hawking benim mi dedi? Çok iyi oynadığını anladı herhalde Stephen Hawking. Aynen O abi. adamın e, hafta sonu çünkü tam Oscar'dan hemen önce evet abi. E, böyle bir açıklaması var Stephen Hawking'in. Aynen öyle. Amerika'dan gelen konuklarını Londra Bilim Müzesi'ni gezdirirken e, böyle bir açıklama demiş. Açıklama yapmış daha doğrusu. İnsanlığı kurtarmak için başka gezegenlerde kolörler kurmak şartoş demiş. Aynen Tamam. Artık bu lafın üstüne de kimse bir şey söylemesin ya. Adam biliyor da söylüyor artık yani. Ve bu açıklamasından sonra <gülüyor> dün çok üzerinde duramadık ama biliyorsun Kanada'ya UFO düştü. Yani UFO mu düştü onu da tam şey yapamıyoruz ama. Bir şey düşmüş işte. O havadayken UFO onun adı. Düştükten sonra ne bilmiyorum. Düştükten U, sonra enkaz haline geliyor. F'si gidiyor çünkü onun değil mi düştükten sonra? Flying hadisesi kalkıyor. O gidiyor o. Tanımlanamayan bir, şey, bir şey, şey düştü diye hani define the object diyoruz object biz ona objekt düştü diye e, ondan Alten sonra biz de süper lise mezunuyuz da Oktay her türlü şeye cevabımızı laps diye veriyoruz yani Oktay teşekkür ediyorum orada bir noktalı virgül ya da virgül koy ya sen da sen noktayı nokta bak... koyalım saat başında tekrar şey yaparız tamam saat başında şey yapalım bunu ya başka türlü benim çünkü durumum yok modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar <Gülüyor> İnsanlar günaydın hepinizde modern sabahlarda buluştuk yine 24 Şubat 2015 salı sabahında bu yağmurlu senin salı sabahında ayrılmayan üçlü keyifler ötesi ansiklobilisinin gizemli maddeleri yine stüdyomuzda bir aradalar. Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk. Aman dinnici, sevgili dinleyiciler vardiyalı çalışmaya başladılar diye düşünülmesin. <gülüyor> Çünkü yani... Yani Siz dün gibi hastaydınız ben de dedim bu sabah bir jest yapayım. <gülüyor> Nasıl bir şey bu Ege? Sizi hiç rahatsız etmeyeyim tatlı tatlı tat, evinizde uyumaya devam edin Zımba gibi fişek gibi bir ağ Karşımıza çıkın herkese Bunu ar Ertesi arayarak yani. yapsaydın keşke E arayınca o zaman sizi uyandırmış oluyorum hiçbir esprisi Benim, yok kıyamam Beni uyandırmaya vallahi kıyamıyor beni Onun kıyamıyor bir şeyi var bu son, son saniye son dakika diye bir zamanı var Ege işte o son dakikaya şey kadar da uyunmuşsun. O mesajların atılmasının bir şeyi var. Bir süresi Zamanın var ya, bir zamanı var. var. <gülüyor> Bugüne kadar hiç konuşulmadı o ama. <gülüyor> Biz radyoya gelmişiz. Hazır nazır seni bekliyoruz. Bir bakıyoruz mesajda. Vay Ege Bey. Hastasınız <gülüyor> arkadaşlarım, Hastasınız. kardeşlerim. Teşekkür ederim. 18.5. 18.5 saatlik bir görüşme oldu mecliste. 18 yaş gençleştiren parfümden sonra 18.5 <gülüyor> saatlik görüşme. Salı 8.30'da başladı görüşmeler. Hayır canım gece boyunca devam etti. 8.30'da bitti. Daldılar mı? 8.30'da bitti. Bugün saat 15'te yeniden başlayacak görüşmeler. İyi açık tutuyorlar mı acaba ya? Ve 15 maddede ne oldu? Geçti. Ee, geçti. Güvenlik paketinden geçti. 10'ar ee, 10'ar, 5'er 5'er geçiyor. Kaç madde toplamda yokta? 132 madde bildiğim kadarıyla. Ha, anlaşıldı yani yavaş yavaş geçecek. 132 maddeden 15 maddesi geçti. Biraz şey ben meclise House of Cards seyrettirmek istiyorum ya. Ya bu e, şey ne derler bir doktordan sonra tipten yatma diye bir şey var ya. Ne karakolun önden geçsen tipsizlikten iki yıl yersin falan. Hmm. O bu maddelerin arasında var yani. Karakolun, karakolun önden geçmeye gerek yok. Da, gerek yok. Yanlış bir bilgilendirme yapma. Enden de gidip tipsizlikten alabiliyorlar tipine kritik oldum diye bir yeni bir şeyimiz var. Evet, Ve de tipsiz evet. olmana da gerek yok. <gülüyor> yani tipsiz <gülüyor> görüldü. Tipsiz olarak değerlendirildi. Sonuçta yani bunlar mesela şu anda çıksam... soyut kavramlar gibi geliyor ama hmm. öyle bakınca tipsiz gelmiş olabilir o anda. Yani Tabii. Normalde sen mesela gitsen seni 3 gün falan göz alırlar da 48 için şu anda <gülüyor> anlaşıldı ama bu pazarlıkla o 3 güne de çıkar yani 3 güne çıkar 5 güne çıkar vallahi şu anda ben tipsizlikten en az 3 4 hafta göz yok altında... senle ilgili bir şey yok Fahir sen o kadar kişisel şey yapma kişisel galiba. alma sen yani mesela yani şu halin çok güzel şık olabilirsin önemli değil onlar mako şey karşına kim çıkacağına bağlı evet. mako şipek gibi bir şey var onun için mako tipsizlik diye ha, ben makul... mesela sen çok şık giyinmişsin ama diyecek ki Aa, yani ayakkabılar bence olmamış. Hop gözaltına 48 saat. Olur abi normaldir yani. Yani şüphenin her, türlü, her türlüsü e, makbul. Makul. makul olabilir, makul, makul olmayabilir. Biliyorsun. Çünkü makullük dediğin şeyde biliyorsun sana göre ayrı. Ee... <gülüyor> Onlara göre ayrı. Sevdiğimiz şey zaten yasalarımızda böyle muğlak ifadeler olması. Çünkü o zaman ne oluyor? Güzel yorumculuk. Evet. ortaj. Yoksa herkes aynı şeyi söyleyecek. Herkes bir şey olmasın. Yasaların mu? önünde herkes eşit olacak. Çok güzel bir şey. Herkes yasaların önünde eşitse ne anladın? Sonunda orada yorumla o farkı yaratacak. Doğru yani. bak çok güzel söyledin Ege. Zaten herkes yasaların değil... önünde eşitse yasalar önünde ne anlamı kaldı o yasanın? Hukukta çeşitlilik önemlidir ya. Tabii ki ya. Hukukumuz Hiç. bir e, kozmopolit yapıya kavuşması Bugüne lazım. Bugüne kadar ne üniversitede bir siyasetle uğraşmışsınız? Ne bir şey yapmışsınız? Ondan sonra yasaların önünde ben eşit olayım. Yok, Yok ya. ya. Öyle Anlam derler de. Öyle de diyorlar zaten İç güvesi paketi buyurun efendim <gülüyor> İç güvesi paketinden Halice Ege grip salgını geliyor diye Sana söyleyeyim de Daha ne daha... grip salgını geliyor <gülüyor> Kış bitti ya bahri Herkes zaten bahri, dökülüyor bahri, bahri, ne? Bahri, ne? Bahri. Bu yerlerde süründüğümüz Burunlarımızın parçalandığı ciğerlerimizin Döküldüğü haftalarda Neydi bu grip salgını değil miydi neydi bu bu sadece yalnızca şeymişti. Siten miydi? Bu yalnızca sitenmişti. Ay ben bir şey söyleyeceğim yalnız çok korktum. Korkma. De, vallahi korktum söyleyeceğim. Korkmadan söylüyorum. Hayır. Geçen gün bir tane Buda heykeline şey yapmışlar. MR çekmişler. Ay evet içinde ne iskelet var. Buda heykeline. Ya yani şimdi böyle Buda heykelleri oluyor ya. Put büyük. put. Tamam. Heykel put. değil, put. Biraz bu put, kardan adam gibi mi? Putçuluk. Evet, evet. Doğru. Kardan adam gibi hani duruyor ya işte. Tamam. Hani, buna alak da bir kimin aklına geldiyse artık buna bir MR çekek. Yani ben burada kendim MR çekmek için uğraşsam vallahi bayağı 300 uğraşıyorum. Gün sonrasında sıra verirler. Ama bu için içinde put olduğu zaman putlara hemen anında çekiyorlar içinde sen iskelet çıkmasın mı Oktay? oturan bu da? Yani Aa. içinde bir tane rahip varmıştı. Ondan sonra ben artık hiç bu da heykellerine öyle eski gözle bakamayacağım. Hakikaten. Ha. Içinde içinde adam içinde adam var olabilir yani kesin gibi yani o havada duranlardan mı? havada derken. Havada duranlar var ya böyle turistik amaçlı şeylerde şov adamlar. bağış acaba? topluyorlar. Havadan mı aldılar adamı bilmiyorum. Ama Bahadan, herhalde ölmüş olabilirler. Evet, öldükten sonra bu da içine koydular Ya mi? işte böyle Madrid'de falan gidiyor. Hep böyle oralarda şey oluyor ya. Aman her yerde var artık o. İşte her yerde var. Ankara'da niye yok ben onu bilmiyorum. Ankara'da da dursa acaba eylem yapıyor diye ki İki gün yatar içeride. Biz... Ondan sonra eşek <gülüyor> gibi öğretirler ona. Biz şeyden öteye gidemedik. O robot adamdan öteye gidemedik. Robot, robot adam? adamları da alabilirler için. Hayır robot adam şey vardı ya. E, Sandviçin önünde mi? Sandviçin önünde ha, duran ha. sürekli. Aldıların içeri bu aralar yok. Ya, bu aralar yok da yani bir ondan öteye geçemedik biz. Bir böyle bizde havada duran şey olan böyle değişik değişik gerçi biz de e, toplum olarak hazır değiliz. Şiddet gösterirler diye ben korkuyorum o adamlara. Budistlere mi? Harekrishnacılar abi. Harekrishnacılara, budistlere bir şey. bir de onlar böyle korkutmaya ve şaşırtmaya yönelik hareketler yapıyorlar ya. Bir ha. şey olur. İlk onlar gider. İlk onlar gider. Vallahi üzülürüz, üzülürüz. O yüzden onlar da temkinli davranıyorlar. İnsan ömrü yaşantısı yılları üzerine bir araştırma yapılmış. Ee, bir İnsan toparlayalım düm isterseniz. Düm düm. İnsan yaşantısı. Ne kadar? İnsan hayatı. <gülüyor> Teşekkür ederim. E, 78 yaşına gelen bir insan kaba bir hesapta 9 yılını televizyon seyrederek, 4 yılını araba sürerek 92 gününü tuvalette, 48 gününü ise yoğuşmayla e, geçiriyormuş. Oktay şöyle diyeceğim şimdi. Anlamadığınız, not alamadığınız e, yer varsa tekrar edelim. 78 yaşlandı değil mi? Evet, 78 ama roketleme yaşı olarak düşünülüyor. Böyle ikiye. 39. Nedir 39? Bilmiyorum ki Oktay Farsan. Oktay Demirci'nin yaşı. Yani verdiğin rakamları ikiye böl. O, Oktay Demirci'nin kısa hep, özetini alıyoruz. Şu an yani özeti. kısa Oktay özet. Bey evet hemen şey yapayım. Senin 24 günün yoğuşmayla Evet. dört e, 4,5 yılın televizyonda Doğru. ama televizyona çıktığın zamanlar dahil mi hariç mi? <gülüyor> Hayır, seyrederek de. Vay 2 kat oluyor çünkü hem çıkıyor hem çıktığını da izliyor. Aynen. İzleme aynen. kısmı var burada. Çık, çıkma kısmı yok. Ne kadarını e, onun tuvalette geçirmesi? 78'de 92 gün tuvaletteyse ben kaba bir hesapla 46. Vay Oktay 46 gün. 46 Nasıl gün tam? tuvalette. Hep çünkü hep tek bir bir ayını yani. Peklik var ya. 2 yılda araba kullanmışım ben. Hiç durmadan 2 yıl araba. E Nereye gitti nokta yok Koca ömür. Ne Vallahi. bileyim herhalde gittim geldim 2 yıl onun 1 yılı gidişle. Onun da zaten 3-4 günü sırf park yeri aramak. Bir de adam yakında oturuyor güya ya oturuyor. Evet. Hiç. Ben olsa gene anlayacağım mı da... Peki uyku? uyku. uyku, uyku da uykuda. Uykuda. Uykuda çok zaman oktay. geçiyor. 3'te 1 mi ne? Ee, 78 yaşına gelen bir insanın uykuda geçirdiği zaman 25 yıl. Böyle 12 buçuk. 12 buçuk yıl uyudum. Seninki ne hesaplıyoruz o kadar. He, 12 buçuk yıl uyumuşum çok. Bu süreyi azaltmak mümkün müdür? Araştırmacının yeni konusu bu, yeni derdi bu. Ya niye oradan kısmaya çalışıyorlar? Nereden kısılsın? Televizyondan kıssın biraz. Ama televizyon dediğin 9 yıl televizyon seyrediyorsun. En güzel şey hayatta uykuya, uykuya Nerede yatarsan yat, gözünü kapattığın anda başka dünyadasın. Niye sen bunu şey yapıyorsun, hayatından çıkarmaya çalışıyorsun, azaltmaya çalışıyorsun? 9 yılı çak oraya, 34 yıl olur. Ya da 9 yılı uykuya al, 25 yıl kalsın yine uyku zamanın. Eyvallah abi. O 9 yılın cepte. Ha çok fazla da var. Benim kafam belli bir noktadan sonra kaldırmıyor. Ama uykudan kısma. Neden uyuruz? Uykudan ne kısacağına. sen o 78 yıl beğenmiyorsan onu uzat biraz. 85'i uzat, 90'ı uzat. Biraz daha uzat. sağlıklı yaşa. Ne bileyim portakal suyu içme. Çünkü Acid yaşlandıktan spor yap. sonra da zaten uyku azalıyor. Evet. Otomatikman istediğin kıvama gelecek o. Hiç uyumazsa bir insan öler mi? Öler. So soru bu. Cevap vereyim. Sinirden öler yani. Tabii canım sinire keser. Yani o etkisi vardır. Sinirin etkisiyle şey yapar. Sinir dediğin beyinde aşırı yüklenme oluyormuş. Beyni birazcık durdurmanın faydası var demişler. Ee, uzmanlar. O, o kadar düz değil ya. Gerçi Uy uyuduğun zaman beyin durmuyor diye. Durmuyor da işte yani minimumda çalışmaya devam şey ediyor. Ya, ya. Rölantide çalışıyor Egeciğim. Gerçi yok. yok canım, gerçi daha da hızlı. Ki... Daha da hızlı çalışıyor. Bey'in beyin sohbetlerinde. Ya günlük hayatta çalıştığından daha hızlı çalışıyor beyin. Ya hızlı çalışıyor da hızlı çalışması değil kendi istediği yönde çalışıyor en azından. Ha, yani, yani mesela sen fan şuraya bakıyorsun. Düşün. Ay oraya baktığına göre oraya anlama, çal, anlamaya çalışıyor diye çalışmıyor beyin. Ne yapıyor? Kendi inisiyatifinde çalışıyor. Kendince bazı espriler. Bazı espriler yapıyor. Mesela ölüme uykusuzluğum değil. Yani hiç uyumayan bir insan evet öler demişler ama uykusuzluk değil. ...hastalığın beyinde yarattığı hasarın neden olduğu düşünüyormuş. <gülüyor> Hangi hastalığın? Gribin mi? O vallahi ben çok kötüyüm Oktay. Bana böyle şeylerle gelme. Bir de panik atak geçitme bana. Rekor kimde peki? G Dünya tarihinde. Ne? En, U U az, adam en az uyuyan adam ee, evet. mı? En az uyuyan. Ama gitsinler işte ottu mimarlık kantininde konuşsunlar. Üç gün abi aralıksız uyumadım. Diyor, orada bütün rekorlar orada kırılıyor. <gülüyor> Ay ne sıkıcı mimarlık öğrencisi taklidi yaptın ya. E, öyle ben onları gördüm <gülüyor> yılda. Üç gündür uyumuyorum abi. <gülüyor> 11 yani... günden fazla süreyle uyanık kalan bir e, 11 Randy Gardner. Hangi bölümdenmiş? Ee, bölümünü yazmamış. Şehir bölgedendir o. Ama okul birincisi kontenjanıyla girmiş üniversiteye. Tamam şeydir o. Garip Onlar... bir ayrıntı olarak onu vermiş. Proje dönemidir Oktay. 1964 yılında e, bir bilim fuarında yaptığı gönüllü deneyde e, 264 saat süreyle uyanık kalmış e, ve rekorun o kişide. Ee, olduğu söyleniyor. Sonra ne olmuş? Ölmüş mü? Sonra olmam, ölmemiş. 12 gün aralıksız uyumuş. Bener müsaadenizle ben biraz yatıyorum demiş. Sonra 12 gün aralıksız mı uyumuş? Yok. Herhalde öyledir diye düşündüm. Yok öyle olmamış. Yani ben... 10-12 saat bir uyusa arada böyle bir şey abi, sersem gibi oldum biraz daha yatıyorum. 15 saatte halleder. <gülüyor> arada bir şey giyip tabii. Ayı gibi. Anlamadım. Ayı dediğim kış uykusunda yatan ayı gibi böyle biraz yatıp arada... Biraz daha besleneyim de uyuyayım falan diye. Bir de sallanan e, iskemlede de 18 gün boyunca uyumayan bir kadından bahsediliyor. Ama o tam geçerli sayılmamış rekoru. 1977'de olmuş o da. E, sallanıyor diye. Mi? Sallanıyor diye. Gözü açık ama büyük ihtimalle uyuyordur bu diyerek. Şey ben almışlar. uyumuyorum gözlerimi dinlendiriyorum demiş. Aa. 5000 defa o noktada şey olmuş. Sonra e, Guinness Rekorlar kitabı <gülüyor> insanların kasıtlı olarak uyanık kalarak kendilerine zarar verebileceği gerekçesiyle bu düşünceyle birkaç yıl önce bu alandaki denemeleri ee, şey yapmış Helal olsun Guinness kayda geçirmeye son vermiş Bit artık 2012 diyoruz Yapmayın diyoruz 2012 yılında mı yapmıştı bunu Kaç yılda Guinness mi Geçti i̇şte geçen senelerde geçen Yok seneler. bir 10-15 senesi var yine yani. O zaman bit artık 2015 diyoruz Ve reklamlarla devam ediyoruz Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor Sevgili sanatseverler gündeme bakıyoruz bir şey soracağım ben geç geldim de e, programın başlarında. Evet. 28 Şubat'ta tatbikat sahnesinde benim şansım konuşuldu mu oldu? Söylendi mi? Söylendi. Biletlerin maybilette olduğunu evet. söyledik. Söylendim, onu söyle. Onu söylememiş olabiliriz ama onu da söylemiş olduk artık. Yok söyledin onda ya? Söyledin Sen mi? Söyledin onu söyledim mi? Sen mi? dedin biletlerin maybiletten alabilirsiniz. Valla 27 Şubat cuma günü konuştuk. 27 değil 28 Şubat. 27 Şubat yalnız. diye söyledik biz onu. Hay Allah. Şu anda şişti bütün her şey. 27 sonra. Şubat diye girip bilet almış olan dinleyicilerimiz var mıdır? Var, varsa da artık yapacak bir şey yok. 27 Şubat'ta da bir gösteri yapmış olayı gel. 27 Şubat'ta zaten ha yok. Yo, 27 Şubat'ta da bir e, yok Aktiv var. aktivitemiz yok, yok mu? Aa, bizim var. Bizim var 27 Şubat'ta bir aktivitemiz var o Başkent Üniversitesi'ne şey doğru miyiz? Başkent Üniversitesi 42 dakika uh -huh. Ya katılacağız. Radyo psikolojisi diye bir başlığımız var. 42 dakikalık e, Seminerler. Toplantımız 3-3 buçuk saat sürebilir. Valla şimdi zaten şimdi konu başlığı radyo psikolojisi ve bizim şeyimiz belli <gülüyor> Radyo psikolojimizi çok bozdu <gülüyor> Konu başlığımız o mu? Radyo Ay, psikolojisi Niye, niye söylüyorsun Fai? Sonunu söyledin ya Ya da o başı mıydı bilmiyorum. Ya, o başıydı canım Öyle başlayacağız. Radyo psikolojisi evet Konumuz Radyo o. psikolojisi. 16 <gülüyor> yıldır program yapıyoruz. Psikolojimiz çok bozuldu. O <gülüyor> seminer boyunca He. 10 defa psikolojik mendiyan ama espri gibi değil de He. gerçekten öyle diyormuş gibi. Psikolojik mendiyene kutu, evet. kutu kola. Kutu zayıf kalır. Yani. 10 defa şey ya her değişinize bir kutu kola o zaman. Tamam, her değiş olur bak. 10 kutu kola da şey olsun. Kaç defa dersizler? Ben üç kutu kola şey yapsam, e, light seçebiliyor muyuz? Seçebilirsiniz. Light veya şey alabiliyorsunuz. Tamam, ben o zaman Ama giriyorum. psikolojik men diyeceksiniz Ve tamam. bunu so bir espri gibi yapmıyoruz. yapmayacağız. Yapmayacağız. Yani şey değil psikolojik men, psikolojik men, psikolojik men bizi etkiledir radyo. Evet. Falan gibi mesela. Şu anda yani dinleyiciler... pazardan psikolojik men aldım. Mesela. Falan falan filan yapmanın dinleyiciler üstünde psikolojik men şöyle bir etkisi vardır Falan deyip böyle ciddi ciddi konuşalım. Tamam. Ondan tamam ben. Kaç kutu Ben kabul ettim. Bize de bir eğlence olsun ya. Meydan okumanın. Sen ne yapacaksın Fahir? Bir, de, bir de, de sen de bir şey yap. Ege. Niye yaptın? Sen niye sen kendi kendine aldın? Biz yapamıyor muyuz? Psikolojikmen sana... Hayır sen dört kere derim dersen ben çekilirim. He. Sen üç kere mi diyeceksin? Ben üç kere derim. İhale usulü. İhale usulü. Ben de sürekli olarak radyo psikolojimizi... Psikolojikmen bizi çok etkiledi diye ağlayacağım. Bunu da üç kere ben yapayım. O espri olur ama. O espri olur evet. Ya yani espri... Ama bi gerçekten... Bilmiyorum ben ama espri olarak anlaşılır yani. Gerçekten ağlayacağım ama. Ağlama o kadar... Şey Daha böyle Siz benim oyunculuğuma için. niye şey yapıyorsunuz? O Zengil da oyunculuk ya. diye düşünür de ondan. He anladım. Evet. Yani sen... sen zaten oyuncu olarak Tamam abi 3 dediysen 3 senin olsun. Al. Sen de başka bir şey yap. Ne Allah, yapayım canım? Sen genç şey yapıyorsun hemen küsüyosu Fahir ya. Hastalık iyice yıprattı bu adamı. Valla zaten sabahleyin White House'u Light House Family diye görüp abuk subuk şarkı çaldım ya. Yani düşün, ya. ya. Ne haldeyim yani geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Neyse konuyu bağlamak adına 28 Şubat'ta tatbikat sahnesinde şahsi şovum olduğunu hatırlatayım. Biletler MyBret'te ve tatbikat gişelerinde. Peki sen seminerime mi geleceksin? Şahsi şova mı gideceksin? Önce seminerine geleceğim. 27'sinde. 27'sinde değil mi seni gösterin? <gülüyor> Abi Hayda. buyur buradan yak. Hadi bakalım. 27'sinde çünkü bizim 42 dakika Ona seminerleri. Gelişim. Ertesi gün gösteriye geleceğim. Pazar günü nereye gittiğimizi de söylemeyeyim. Kıpss. Haa cumartesi günü tamam doğru tamam, Onu abi. baştan söylesene Bir de bir şey ya. soracağım bu niye 42 dakika? 42 dakika abi işte Reklamlarla beraber bir saat oluyor işte Tulum Tulum seminer diye Tulum geçer seminer diye Tabii ha, 42 anladım. dakika Yani Biliyorsun, özel bir çıkıyorsun. şey var mı 42'nin? E, ders saati süresince <gülüyor> ne bileyim. Herkes Konyalıdır bir şeydir <gülüyor> <gülüyor> Evet Konyalı olmayanlar ders şey alamıyormuş geldi. Yani <gülüyor> Öyle bir şey hatta babası Konyalı olmayanlar bile alamıyor Kendi doğum yeri Konya mesela Bakıyorlar. Babası, annesi babası Konyalı değil. O zaman da alamıyoruz Gidince sorarız Fahir. Çünkü onu. bol bol vaktimiz var. Köpeklerle ilgili bir dosyamız var. Onu. Açalım mı yoksa... Açalım, e açalım açalım. Açılsın. Bütün dosyalar açılsın. Köpekler e güvenilmez... İnsanın en iyi dostuymuştu. Güvenilmez kişileri ayırt edebiliyormuş. Bunu zaten e eğitimli köpeklerden ve köpeklerin pek çok yerde bulunma, bulunduğu yerlerden bunu biliyorduk ama bilimsel olarak ispatlanmış bu. Güvenilir dediğin şey diye güvenilir mi yani? Kişilik olarak güvenilir bu güvenilmez. Bu güvenilir. Tabii evet. Köpeğe gel gel elinde yemi varmış gibi mama varmış gibi böyle gel gel yapmak köpeğin sana güvenini azaltıyor mu? Beni çağırdı öyle elinde bir şey varmış gibi. Sabahın elinde bir şey yokmuş. Ben bir daha ona ne gideceğim falan diyemiyorum. Notunu işte. o zaman mı veriyorsun? İlkinde azaltmıyor çünkü e, köpekler İlk olarak insanlara 10, 10, puan 10 puan verir. Onu duymuştum ben de. Ondan sonra <gülüyor> Bu yavaş yavaş... Bu hareketlerle 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve maalesef... Zıfır. Zıfır. Gitme gitme onun elinde bir şey yok öyle numara yapıyor falan diye. Tabii i̇şte. birbirleriyle de konuşup haberleşebiliyorlar. Gıybet vardır köpekte. Sosyal farkındalıklarının çok yüksek olması köpeklerin en büyük özelliğiymiş. Ee, yani köpeklerin ısırdığı adamlar asosyal insanlar mı? Sen köpeklerin ısırdığı Hacem, bir adam Asosyalleri niye ısırsın? güvenilmez Sosyal ama güvenilmez mi? Yani sosyal sosyal farkındalıkları yüksek köpekleri. E tamam yani, bir yani sosyal farkındalığı varsa sosyal diye gidip çocuklar lütfen Isırmaz. tartışmayın böyle benim Sosyal yanımdan. bir adamı ısırmaz o zaman. Ben de sosyal bir insanım farkındalığım var. E, sosyal bir adam geliyor fark ettim hemen. Isırmayalım arkadaşlar demez mi? Cins bir köpekse böyle konuşur tabii. Cinsmiş hakikaten o da. <gülüyor> yani öyle konuşan köpek ben düşünen köpek. Bilmiyorum yani biraz mesafeli dururum herhalde ben ama insan duygularını anlayabiliyorum. Bu nerede yapılan araştırma Oktay kusura bakma şimdi benim kafama yerleşmesi için önce bana bir şey vermen lazım. Doğru. Ee, Valla nerede yapılmış araştırma? Yurt dışında e, mı? Yurt dışında yapılmış ve evet, Animal Cognition, Cognition dergisinde yayınlanmış. Aa ben sürekli takip ederim Animal Cognition'ı. Çocuklar Eylül 2014 sayısı yok bende eğer onu bulursanız. Lütfen. Bu son sayıda zaten. Öyle mi? Hı -hı. Ama ben ta takip ediyorum ya. Eylül 2014 sayısı şu anda eksik var. O zaman kitap fuarına git. Kitap fuarında olabilir eksik sayılar, dergiler, kitaplar, şeyler. Aman olabilir dikkat onlar. diyoruz. Nerede git, kitap fuarımızı bir kez daha şey yapalım. Ege'nin 28 Şubat'ta tabii kitaplık hastanesinde şovu var. O Teşekkür da ederim. kimsenin itirazı yok. Ayın 1'üne kadar devam ediyor kitap fuarı da. Nerede? Ee, Ulus'ta olabilir. Ee, Kültür merkezinde olabilir oralarda bir yerde faiz. Oraya uyur. gidersen zaten kitap kokusundan bulursun. Bulursun doğru. 34 köpek üzerinde yayınlanan araştırmanın başka ayrıntılarını ister misiniz yoksa? Yeterli diye düşünüyorum ben. Sen ya ben, ben bir falan. küçük ayrıntı daha alabilirim da, Oktay. Şöyle ayrıntıyı vereyim. Tam da senin söylediğin gibi bir kabı işaret ederek e, ilk önce içinde yemek olan bir kabı işaret etmiş uzmanlar. Aha, Aha burada e, yemek var diyerek bir grup köpek oraya gitmiş. Köpekler Allah razı olsun birader falan diye gitmişler yemişler. İkinci seferde e, içi ...boş bir kabı işaret etmişler. Hı hı. Üçüncü seferde... ...köpeklere iki kaptan yine... ...yemek dolu olan işaret edilmiş ama... ...yememiş köpekler. Köpek. Yalnız köpekler doymuş da olabilir ya. Bir de koku alması gerekmez mi bunu daha parmağa bakmadan önce? Yani işaret ve işaretçilere uyma özelliği olduğunu bilmiyordum ben köpeklerim İlk önce sen bir koku al ya. Bir koku alıyordur ama da noktasal koku alamıyor olabilir. Ya belki onlar noktası da... Noktasal kesin... alamıyorum abi demiş. <gülüyor> Gripdir bir şeydir öyle demeyin. Ben de bak hiçbir şeyin kokusunu almıyorum. Normalde avkopaya gibiyimdir. Hiçbir şeyin kokunu, kokusunu alamıyorum. Tad alamıyorum çocuklar. Şey Bu araçlarım seninle ilgili olmayabilir Faiz. Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. TV Wanderers' Perstitions radyosunun radyonasdaydım. Odan sabahlar devam ediyor sevgili sunan severler. 9.54 oldu saatimiz. Espiriler, şakalar da devam ediyor. Buyursunlar. Hemen duyuralım. E, hemen duyuralım. 9. ne olabilir? Hariciye koğuşu. 9. Ankara Kitap Fuarı. Ha, e, neredeymişti? Neredeymişti? Ankara Ticaret Odası Kongresium, e, da orada. Sergi salonunda orada 1 marta kadar gezilebilir Sevenlerini bekliyor. Saat 10'dan itibaren her gün hizmetinizdedir efendim. Sabah 10, akşam akşam akşam 10 diyelim. Artık orada güleceksiniz, yani şey, sorulur. Duruma göre bakarsınız. Müşteriye göre 8, şey tamam. 20'ye kadar devam. Tamam, gelenlere, gülenlere teşekkürler deriz Teşekkür ederiz. evet. Ne oldu? Vallahi keşke bana. portatif bizim de portatif bilgisayarımız olsa Oktar, bu espriler yani. bizim ekranımıza da düşse. <gülüyor> yok. Sen bir keyifleniyorsun. Ben Çünkü seninki... gülüyor. Ondan sonra bazen güldüğünü de okumuyor. Hayır, espri yok. Espiri... Espiri yok ya. Yayındaki şeye güldüm. Enerjiye mi? <gülüyor> Klavye ıkılamayla <gülüyor> bitti kitap varı duyurumuz Vallahi ben yani ıkılayan eğer beni zan altında bırakıyorsanız ben söyleyeyim yani e, durdum durdum ıkılamayayım ıkılamayayım şimdi ıkılamayayım biraz baktın daha... iyi olamıyorsun yok ıkılamadan bu hastalığın geçme şeyi yok herkes kime yok... ıkıladığın da önemli size ıkılıyorum sağlıklı adam bulacaksın şimdi karşılıklı ıkılanmanın kimseye faydası yok ona bakarsan hastanede yoğun bakımı koyduğunda herkesin ertesi sabah cillop gibi çıkması lazım Ama herkes yani. karşılıklı ıkılıyor bir sağlıklı evet. bir adam bulacaksan senin ıkılamanı aramızdaki en sağlıklı emecek. sensin Ege. Yani <gülüyor> aranızdaki en sağlıklı bensem... <gülüyor> <Vay bizim gülüyor> Bayağı halimiz. kötü bizim halimize. sizin halinize. Vallahi bizim halimize. Bayağı kötü durumumuz evet o anlamda. Ya ama benet niye geçmiyor? Vallahi ciddi asabım bozuldu ya. Ya bu kadar şey değil. Tamam bir de yeni grip salgını geliyor diye iyice benim sinirler. Ondan korkmana gerek yok galiba senin. Ben bir kere oldum bir daha cillop muyum? Hayır yani artık şu anda zaten sana gelmez galiba. galiba mikroplar, virüsler, bakteriler neyse artık o. Yani bu adam da zaten alabileceğimiz bir şey yok <gülüyor> <şeyi> diye. Yani <gülüyor> emdiler bitirdiler vallahi. Çöp torbası gibi geziyorum ya yani. Nasıl bittimize giderse mikrop da sağlıklıya gider benim bildiğim. Virüsler yani. mesela ıkılmayı duyuyor değil mi? Duyuyordur herhalde ya. Zaten Duyuyorsa o diğer gelmez zaten sesi. O ıkılama, normal benim sesim değil ki. ıkılma, sivrisinek ve bir... virüs ko var. Hayır hayır bir, bir araya geliyor virüsler Ve o sesi çıkartıyorlar aslında Ben aracı oluyorum sadece Ama ıkılayarak sen virüsleri çiftleşmeye çağırıyor gibi olmayasın Hayır alanını belli ediyor sen aha, Virüsleri şu anda bakma. çiftleşmeye çağırıyorum Bak ha, gördün mü? Virüs duyuyor burada zaten varız Burada varız Olmadığımız hmm. kullan. O virüslerin şeyidir ya Alanını belli etmesidir Tevfik yani fa tehlike... Fahir Öğüncü vücudu şu anda bizde Kimse gelmesin ıkılama dediğimiz şey virüsün insan bedenini bir enstrüman gibi kullanması mıdır? Virüsün aynen abi. ses aynen. çıkarmak için insan bedenini kullanması e, aynen. yani. Aynen. aynen. Belli Ikı, ıkı, Ikı, ıkı, ıkı de derken aslında sen değil virüs konuşuyor. Virüs konuşuyor. Ben konuşmuyorum. Benim hiç öyle ıkılayarak konuştuğumu gördünüz mü? Hayır yine Kur sen konuşuyorsun da. Kusursuz bir Türkçeyle mükemmel bir konuşma yaparım ama bu varken <gülüyor> Bu varken dedin müşteriyiz. Virüs. Bu, bu, bu şey. Hayır yine sen konuşuyorsun Faiz yani onun farkında olmayabilirsin ama seni konuşturuyorlar evet. Sen kendi iradenle konuştuğunu zannediyorsun ama her Alakası. şey ayarlanmış. Beş harfliler o beş harfliler yok mu beş harfler? Onlar konuşturuyorsun seni. Ay, vallahi bileyim düşmanımın başına gelmesin ne diyeyim yani ne diyeyim? Şu sese bak ya. Hiç düşmanın var mı? Çok <gülüyor> çok. Virüsler dışında yani. Virüsler dışında da vardır herhalde bilmiyorum. Artık virüsler... kılayan düşman da hakikaten düşmanın başına vermesin derken doğru yani. <gülüyor> düşmanın geliyor. Ne insan ne şey kalır. Savaş azmi kalır. <gülüyor> Winston Churchill'in öyle bir lafı vardı biliyorsunuz zamanında. Kılayan düşmana süngü kalkmaz. Kılayan düşman yerine sağlıklı düşman tercih ederim diye. E, i̇kisini de düşman tamam yazmayın yazmayın diye. O kayıtlara geçmemiştir ama etmiştir bu lafı edilmiş. Ne laflar öyle kayıtlardan sonradan kaldırırım. Bu saçma oldu arkadaşlar bunu silelim, silelim bunu diye. Onlara bakacağız. Bakacağız. Hepsini derleyeceğiz, e, toplayacağız. Çarşamba günü, en kötü Perşembe günü bakacağız çünkü Cuma günü başka konularımız var. Nothing can come close falan desek öyle Not şey şey mi? Nothing can come close demeyi tercih edelim. mükemmel bir gün olacak.